Şehzadeler Türbesi kaynaklarda, Şehzadeler Türbesi'nin, Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan için, Nimar Sinan tarafından 1580'lerin başında yapıldığı, ancak veba salgını nedeniyle ölen genç şehzadelerin buraya gömülmesi nedeniyle Valide Sultan, Sultan 2. Selim'in türbesine gömüldüğünden bahsedilmektedir. Sultan 3. Murad Türbesi'ne bitişik olan Şehzadeler Türbesi, kubbeli, dıştan 8 genç. İçten dört köşeli, zemini altı köşeli turlalarla kaplı, duvarları kesme küfeki taşından, oldukça sade bir görünüme sahiptir. Türbenin ahşap ana giriş kapısı, geçmeli, geometrik şekilli, ahşaptan çatalarla süslenmiştir. Türbe içerisinde çini ve hat örnekleri bulunmamakla birlikte duvarlarında, 19 yüzyıla ait siyah ve beyaz renklerle yapılmış, bitki motifleri, sepette çiçekler, kurdeleler ile kumaş kıvrımlı kalem işleriyle bezenmiştir. 2006 yılında yapılan onarım çalışmaları kapsamında pencere üstlerindeki kemer alınlıklarında orijinal rumi desen limalakari süslemeler ile birlikte, sandukaların üzerinde 16. yüzyıla ait puşideler, şehzade kaftanları ve kabe örtüsü parçaları ortaya çıkartılmıştır. Türbe içerisinde Sultan 3. Murad'ın 4 şehzadesi ve 1 kızı gömülü olup, toplam 5 sanduka bulunmaktadır.